Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kardeşlerim hayırlı geceler. Şimdi yine El Lulu Mercan'dan kaldığımız yerden okumaya devam edelim. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin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 denilinceye kadar da oruç tutmazdı. Müslim 1961. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhum şöyle anlatır. Abdullah'ın ben hayatta bulunduğum müddetçe geceleyin namaz kılacağım, gündüzleyinde oruç tutacağım diye yemin ettiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten sen böyle mi söylüyorsun dedi ben de kendisine evet böyle söyledim ey Allah'ın Resulü dedim sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bu ağır ibadeti yerine getiremezsin sen bazen oruç tut bazen ye bazen uyu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 İbn-i radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Sahabelerden bazı kimselere rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günü içinde olduğu gösterildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Görüyorum ki rüyalarınız Ramazan'ın son 7 günü hakkında birbirine uygun düşmüştür. Artık kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa onu Ramazan'ın son yedisinde arasın buyurmuştur. Müslim 1985. Ebu Said al-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Ramazan ayının ortasındaki 10 günde itikaf ediyordu. 20. gece dolup Peygamber aleyhissalatü vesselam 21. geceyi karşılayacağı zaman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 Ebu Saîd el-Hudrî radıyallahu anhu sözlerine devamla biz 21. gecede yağmura tutulduk. Hatta mescidin çatısı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kıldığı yere aktı. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ben sabah namazından dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımda yüzü çamur içinde idi demiştir. Müslim 1993 Hz. Aişe'nin radıyallahu anha validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içinde arayınız buyurmuştur. Müslim 1998 itikaf bab İbn Ömer radıyallahu anhuma peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Ramazan'ın son 10 gününde itikafe girdiğini bildirmiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 2002.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 ne gibi elbise giyebilir diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gömlek, sarık, kilot, bornoz, mest giymeyin Ancak biriniz ayakkabı bulamazsa o zaman mest giysin Ama mestleri topuktan aşağıdan kessin Zaferan yahut vers yani alaçehre Denen boya ile boyanmış olan bir şey girmeyiniz, giymeyiniz buyurmuştur. Müslim 2012. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini haber vermiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irade ederken ihrama gireni kastederek şalvarlar, donlar, izar bulamayanlar içindir. Mesler de ayakkabı bulamayanlar içindir buyurmuştur. Müslim 2015 Ya'la bin Umeyye radıyallahu anhu şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ciğran iken huzuruna bir kimse çıka geldi. Üstünde bir cübbe vardı. Cübbenin üzerinde de zaferanlı güzel bir koku mevcuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ''Bana umremde ne şekilde hareket etmemi emredersin ya Resulallah'' diye sordu. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indirilmişti. Hemen üzerine bir örtü örtüldü. Ebu Ya'la radıyallahu anhu devamla, ''Ben Peygamber aleyhissalatü vesselamı kendisine vahiy geldiği sırada görmeyi çok arzu ederdim.'' Bu sırada Ömer radıyallahu anhu, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, vahiy indirildiği zaman görmek mi arzu ediyorsun diyerek elbisenin kenarını kaldırdı. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktım. Peygamber de uyuyan kimsenin horultusu gibi bir horultu vardı. Ravi, deve yavrusu iniltisi gibi demiştir. Kendisinden vahiy hali kalkınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hani... Umrah hakkında soru soran kişi nerede diye sordu ve o adama hitaben elbisenden bu koku eserini gider, üzerindeki cübbeyi çıkar, bu ihramı giy ve harcında ne yaptınsa Umran'da de onu yap buyurmuştur. Müslim 2017 i̇bn Abbas radıyallahu anhına şöyle haber vermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine halkı için Zulhuleyfe'yi, Şamlılar yani Mısır ve Mağribliler için Cuhfe'yi, Necid halkı için Karnul Menazil mevkiini, Yemenliler için de Yelemlem mevkiini ihrama girmek için nikat yerleri olarak belirledi. Bunlar hac ve umra yapmak isteyen bu memleket halkı ile diğer memleketlerden Yolları bu mevkilere uğrayan kimselerin mikatlarıdır. Bunlardan başka bu mikatlarla Mekke arasındaki yerlerde yaşayanlar da bulundukları yerden ihrama girerler. Hatta Mekke halkı Mekke'den ihrama girerler. Müslim 2022 İbn-i Ömer'in radıyallahu anhümanın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkı Zulhuleyfe'ye, Şam'dan gelenler Cuhfe, Necid'den gelenler Kar'dan itibaren ihrama girer ve telbiye ederler buyurmuştur. Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Yemen ahalisi de Yelemlem'de ihrama girsinler buyurduğu bana ulaştı demiştir. Müslim 2024 Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesinin şöyle olduğunu haber vermiştir Lebeyk Allahumma, lebeyk Lebeyke la şerike lek Lebeyke la şerike leke lebeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek Müslim 2029 İbn Umar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem telbiyeye nereden başladığı tartışmasının cevabı işte bu Zülhuleyfe'nin yakındaki Beyda tepesidir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem telbiyeye sadece Mescid'in yani Zulhuleyfe Mescid'in bulunduğu yerden başlamıştır. Müslim 2033 Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle haber vermiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ihrama girerken ihramı için bir de ihramı çıkarıp Kabe'yi tavaf etmeden önce güzel koku ile kokulandırırdım. Müslim <gülüyor> 2040. Sa'ab bin Cessame elleysi radıyallahu anhu Ebba'da veya Veddam'da bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yaban eşeği hediye ettiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ise bunu kabul etmediğini anlatır. Sağabı radıyallahu anhu sözlerine devamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzündeki, yüzümdeki üzüntü alametini görünce gönlümü hoş etmek için biz ihramlı olmasaydık hediyeni geri çevirmezdik buyurmuştur demektedir. Müslim 2059 i̇bn Abbas Radıyallahu anhüma şöyle haber vermiştir. Sa'ab bin Cessame radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ihramlı iken bir yaban eşeği hediye etti. Fakat Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmeyip geri çevirerek ihramlı olmasaydık mutlaka bu hediyeni kabul ederdik buyurmuştur. Müslim 2060 Ebu Katada, radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yola çıktık. Nihayet Kahha denilen yere vardığımızda bizden bir kısmı ihramlı bir kısmı ihramsızdı. Bu sırada arkadaşlarımın birbirlerine bir şey göstermeye çalıştıklarını gördüm. Ve hemen ben de o tarafa baktım. Bir de ne göreyim? Bir yaban eşeği süratlice atımı eğerleyip mızrağımla birlikte atıma bindim. Tam bu sırada kamçım yere düştü. İhramlı olan arkadaşlarıma kırbacımı bana uzatıverin dedim. Onlar cevaben yemin olsun ki bu av hususunda sana hiçbir şekilde yardımcı olamayız dediler. Bunun üzerine kendim hayvanımdan inip kamçımı aldım ve tekrar hayvanıma bindim.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 2062 Ayşe radıyallahu anha validemiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittiğini haber vermiştir dört çeşit hayvan vardır ki bunların her biri fasıktır bunlar hem mikat dışında hilde hem de harem bölgesinde öldürülürler karga, çaylak fare, saldırıp yaralayan köpek Müslim, 2068 Abdullah bin Umar radıyallahu anhunun naklettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam 5 çeşit hayvan vardır ki ihramda olanın haremdeyken onları öldürmesinde bir günah yoktur. Bunlar fare, akrep, çaylak, karga ve kuduz köpektir buyurmuştur. Müslim 2073 Ka'ab bin Ucra radıyallahu anh'u şöyle anlatır. Hudeybiye gününde Ravi Kavariri'ye göre tenceremin Ravi Ebu Rabia'ya göre taş kabın altında ateş yakarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Yüzümden bitler saçılıyordu. Bunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, başındaki haşereler sana eziyet veriyor mu diye sordu. Ben, evet cevabını verince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ise tıraş ol. Buna karşılık üç gün oruç tut veya altı fakiri doyur. Yahut da bir furban kes buyurmuştur. Müslim 2080. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma Peygamber aleyhisselatü vesselam ihramlı iken kan aldırdı demiştir. Müslim İbn-i Buhayna Radıyallahu Anhu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke yolunda ihramlı iken başının ortasından kan aldırdı demiştir. Müslim 2088. Ebu Eyüvel Ensari'nin Radıyallahu Anhu şöyle dediğini, Abdullah bin Huneyn, Radıyallahu Anhu nakletmiştir. i̇bn Abbas Radıyallahu Anhu'na,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 olarak ellerini öne ve arkaya götürdü. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işte böyle yıkarken gördüm dedi. Müslim 2091. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Bir adam devesinden düşerek boynu kırılmış ve ölmüştü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu Su ve sidir ile yıkayın da iki ihramı içinde kefenleyiniz. Fakat başını örtmeyin. Çünkü o, çünkü Allah Azze ve Celle onu kıyamet gününde ''Lebeyk Allahümme lebbeyk'' diye telbiye eder halde diriltecektir, diriltecektir buyurmuştur. Müslim 2092 Hz. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Duba'a binti Zübeyir'in yanına vardı ve ona hacca mı gitmek istedin diye sordu Duba'a evet öyle ama kendimi kesinlikle hasta hissediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen Hacet ve ihrama girerken ey Allah'ım ihramdan çıkacağım yer Beni harce etmekten aciz kıldığın yer olsun diye şart koş buyurdu. Baba o sırada Muttab bin Esved'in zevcesiydi. Müslim 2101. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a şöyle haber vermiştir. Biz Veda Haccı senesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hac için yola çıktık. <gülüyor> ve umraniyeti ile ihrama girdik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin yanında hedi kurbanı varsa umre ile hacca yani kran hacına niyet etsin. Sonra ihramda devam ederek neticede her ikisinin ihramından beraber çıksın buyurdu. Ayşe radıyallahu anh'a sözlerine devamla ben Mekke'ye hayızlı olarak vardım bu yüzden ne Kabe'yi tavaf ettim.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 Müslim 2108 Abdurrahman bin Ebu Bekir'in radıyallahu anh'unun haber verdiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam ona kız kardeşi Ayşe'yi devesinin arkasına bindirip tenimden umre yaptırmasını emir buyurmuştur. Müslim 2126 Cabir radıyallahu anh'u şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber biz <gülüyor> İfrat Hacına, Ayşe radıyallahu anh'a ise Umre'ye niyet ederek Mekke'ye yöneldik. Serif mevkiine geldiğimizde Ayşe hayız gördü. Nihayet Mekke'ye gelince Kabe'yi tavaf ve safa ile Merve arasında da say ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde kurbanlık hayvanı bulunmayanların İhramdan çıkmalarını emretti Bize hangi şeyler helal olacak diye sorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İhramlı size haram olan her şey buyurdu Bunun üzerine biz harımlar, hanımlarımızla beraber olduk Güzel kokular süründük ve elbiselerimizi giydik Halbuki arefe gününe dört gece kalmıştı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 sen hac ve umreden Birlikte çıkmış oldun Buyurdu Ayşe radıyallahu anh'a Ey Allah'ın Resulü Ben içimden hacca gidip Beyti tavaf etmediğimi bilip dururken Nasıl hac etmiş olurum dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öyleyse ey Abdurrahman Bunu götür de Tenim'den umre yaptır Buyurdu Ve hadise Bu hadise Mina'dan muhassab mevkiine indikleri gece olmuştur. Müslim 2127. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu ata radıyallahu anhu şöyle dediğini haber vermiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu yanımda bazı insanlar bulunduğu bir sırada şöyle dediğini işittim. Biz Muhammed'in aleyhisselam'ın ashabı sadece hac niyetiyle ihrama girdik. Ata Cabir'in sözlerine şöyle devam ettiğini belirterek Peygamber aleyhissalatü vesselam Zilhicce'nin dördüncü sabahı gelerek bize ihramdan çıkmamızı emir buyurdu. Ata Peygamber aleyhisselamın ihramdan çıkınız ve kadınlarla bir araya geliniz buyurduğunu nakletmiştir. Devamlı ata Peygamber asabına kadınlarla cima etmeyi kesin olarak emretmedi. Fakat kadınları onlara helal kıldı demiştir. Cabir radıyallahu anh sözlerine devamla biz arefe gününe sadece beş gece kala Resulullah aleyhissalatü vesselam kadınlarımızla cima etmeyi sonra zekerlerimizden meni damlayarak arafata çıkmamızı emrediyor diye söylendik. Yani buradaki zekerlerden meni damlamaktan kasıt alelacele yani o işi yaptıktan sonra alal acele, arafata çıkmamızı emrediyor demektir. Yoksa gerçekten menileri damlata damrata götürmek değil. Cabir radıyallahu anh'u eliyle işaret ederek, Peygamber aleyhissalatü vesselamın elini hareket ettirerek işaret edişi hala gözümün önündedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp şöyle buyurmuştur. Kesinlikle biliyorsunuz ki,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 Bunun üzerine bizler ihramdan çıkıp peygamber aleyhissalatü dinledik ve itaat ettik. Daha sonra ata'ın rahimahullah belirttiğine göre Cabir radıyallahu anhu şöyle demiştir. Birazdan Ali vergi toplamaktan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona niye niyet, niyet ettin, neye niyet ettin diye sordu. Ali radıyallahu anhu peygamber neye niyetlendiyse ben de ona niyet ettim diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öyleyse hedi gönder ve ihramlı olarak bekle buyurmuştur. Ali de ona bir hedi kurbanı verdi. Suraka bin Malik bin Coşum radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü hac aylarında umrenin cevazı bu yılımıza mı mahsustur yoksa devamlı mıdır diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam da ebediyen devam edecek buyurmuştur. Müslim 2131. Ayşe radıyallahu anha şöyle haber vermiştir. Kureyş ile onların dinine mensup olanlar Müzdelife'de vakfe yaparlar ve bunlar Humus diye anınırlardı. Diğer Arap kabileleri ise Arafat'ta vakfe yaparlardı. İslam gelince Yüce Allah Celle Peygamber aleyhisselatü vesselama Arafat'a gitmesini ve orada vakfe yapıp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 ve kendi kendime yemin olsun bu peygamber Humus'tandır. Onun burada ne işi var dedim. Zira Kureyş Humus'tan sayılırdı. Müslim'deki hadis numarası 2142. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Batha mevkiinde mola vermiş olduğu bir sırada onun yanına vardım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana hacca niyet ettin mi diye sordu. Ben de evet dedim. Bu seferde hangi çeşit hacca niyet edip ihrama girdin dedi. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ihrama girişi gibi ihrama girip lebeik dedim diye cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel yaptın. Şimdi git beyti tavaf et. Safa ile Merve arasında sağ yap ardından da ihramdan çık buyurdu. Bunun üzerine ben Beyt-i Tavaf ve Safa ile Merve arasına sayettim. Sonra Kays oğullarından, mahremlerimden bir kadının yanına geldim. O kadın saçlarımı tarayıp ayıkladı. Sonra ben hacca niyet edip ihrama girdim. Ravi sözlerine devamla, Ben Ömer'in radıyallahu anh'unun hilafetine kadar bu şekilde fetva verirdim. Bir hac mevsiminde birisi Ebu Musa'ya, Ey Abu Musa veya Ey Abdullah bin Kays bazı fetvaların konusunda yavaş ol, kendini tut. Çünkü sen Emirül Mu'mininin hac fiilleri hususunda senden sonra nasıl bir uygulama ortaya koyduğunu bilmiyorsun dedi. Bunun üzerine ben Umum Akıtaben, ey insanlar, kime hac hakkında fetva verdiysek o acele etmesin, teenni ile hareket etsin. Çünkü Müminlerin emiri yanınıza gelmektedir. Siz ancak ona uyun dedim. Yine Ebu Musa mütakiben Ömer radıyallahu anhu geldi ve bu durumu kendisine arz ettim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu eğer Allah'ın kitabı ile amel edecek olursak o bize başlanmış olan umre ile hancı tamamlamayı emrediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetini göz önünde bulundurursak Peygamber aleyhissalatü vesselam kurban kesileceği yere kadar ulaşıp kesilinceye kadar ihramdan çıkmamıştır demiştir. Müslim 2143 Ömer radıyallahu anhu Ebu Musa'nın anlattığına göre radıyallahu anhu o yani Ebu Musa temettü haccına fetva verirdi. Bir kimse ona bir kısım fetvalarını da yavaş ol. Zira emirul mu'minin hac fiiller hususunda ne gibi bir uygulama yapacağını bilmiyorsun dedi. Daha sonra Ebu Musa radıyallahu anhu Ömer'le radıyallahu anhu bir araya geldiğinde bu meseleyi ona sormuştur. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu kesin olarak biliyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Temettu haccı yapmışlardır. Fakat ben hacıların Erak mevkiine geldiklerinde kadınları ile bir araya gelip sonra başları su damlar bir halde hacca devam etmelerini uygun görmedim demiştir. Müslim 2145. Ali radıyallahu anhu hadisinde Abdullah bin Şarik radıyallahu anhu şöyle demiştir. Osman radıyallahu anhu temettu hacı yapılmasını yasaklardı. Ali radıyallahu anhu ise temettu hacı yapılmasını emrediyordu. Hazret Osman Hazreti Ali ile konuştu. Radiyallahu anhu. Sonra Hazreti Ali radiyallahu anhu Hazreti Osman'a radiyallahu anhu bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile temettu haccı eda ettiğimizi iyi bilirsin dedi. Osman radiyallahu anhu da evet ama biz o zaman biz o zaman korkuyorduk demiştir. Müslim 2146. İmran bin Husayn'ın radiyallahu anhu şöyle dediğini Mutarrif bin Abdullah anlatıyor. İmran bin Husayn radıyallahu anh ona şunları söylemiştir. Bugün sana öyle bir hadis rivayet edeceğim ki Allah celle seni bugünden sonra onunla faydalandıracaktır. Şunu iyi bil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarından bir grubu gruba Zilhiccenin son 10 günü içinde umre yapmayı mübah kılmış ve bunu da nesheden bir ayet inmemiştir. Ayrıca kendisi de ahirete irtihal edinceye kadar bundan nehyetmemiştir. Bundan sonra herkes istediği kadar kendiriye iyi ile söz söyledi demiştir. Müslim 2153. Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda harcını, Umre'yi eda edip ihramdan çıktıktan sonra tekrar hac için ihrama girmek suretiyle temettu haccı olarak eda etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Zülhüleyfe'den itibaren beraberinde getirdiği kurbanlıkları Kabe'ye hediye etti, kesti. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Umre niyetiyle ihrama girerken telbiye getirmeye başladı. Umra bittikten sonra hac niyetiyle telbiye getirmeye başladı. Sahabeler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte temettü haccı yaptılar. Asaptan bazıları kurban getirmiş, bazıları getirmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelince hacılara hitaben, içinizden kurban getirenler için ihramlıya haram olan her şey hacılarını eda edinceye kadar haramdır.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaptılar. Müslim 2159. Peygamber aleyhissalatu vesselamın zevcesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Peygamber aleyhissalatu vesselam hacı umraya katmak suretiyle temettu ve yanında bulunan diğer insanların da temettu yaptıklarını haber vermiştir. 2160 Hafsa radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Ey Allah'ın Resulü, sen nerede oldun, sen umrede olduğun için ihramdan çıkmadığın halde, ihramlarından çıkan insanların durumu ne olacaktır diye sordum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben saçımı kestirmek için yumuşattığımdan, kurbanıma mişan taktığımdan, kurbanımı kesmedikçe ihramdan çıkamam buyurmuştur. Müslim 2161. Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma rivayetinde Nafi rahimahullah şöyle haber vermiştir.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 Beyda düzüne çıktığı vakit arkadaşlarına dönüp Hac ile Umre'nin mani olunduğunda ihramdan çıkma hususunda hükmü birdir. Aralarında fark yoktur. Sizleri şahit kılıyorum ki ben Hac'a Umre ile birlikte niyet ettim demiştir. Yoluna devam eden İbn Ömer radıyallahu anhuma Kabe'ye ulaştığında onu yedi defa tavaf ve Safa ile Merve'yi de yedi kere sayetti. Buna başka bir şey ilave etmeyen İbn-i Umar radıyallahu anhüma, bu birer tavaf ve sayin kendine yeterli olduğunu düşünerek kurban sevk etmiştir. Müslim 2164 Enes bin Malik radıyallahu anh'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hac ile umra için bir hac ile umra için her ikisine birden telbiye getirirken işittim demiştir. Müslim İbn-i Ömer şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umre için Mekke'ye geldiğinde beyti yedi kere tavaf etti. Makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldı ve Safa ile Merve arasında say etti. Muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde sizin için pek iyi bir örnek vardır. demiştir. Müslim 2172 Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle haber vermiştir. Peygamber aleyhissalatü ve Mekke'ye geldiğinde yaptığı ilk iş abdest alarak Kabe'yi tavaf etmek olmuştur. 2173 Müslim Esma bint Ebu Bekir radıyallahu anhunun azatlısı Abdullah bin Keysa'nın haber verdiğine göre Esma radıyallahu anha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 Say ve saç kısaltmasından sonra ihramdan çıktık. Sonra akşamlayın hac niyetiyle yeniden ihrama girdik. Demiştir. Müslim 2175. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Peygamber aleyhisselatü vesselam umre niyetiyle telbiye yaptı. Sahabiler ise hac niyetiyle telbiye ettiler. Mekke'de tavaf ve saydan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ve yanlarında kurbanı bulunan sahabiler ihramdan çıkmadılar. Diğer sahabiler ise ihramdan çıktılar. Talha bin Ubeydullah da kurbanı bulunanlar arasında olduğundan ihramdan çıkmamıştı. Müslim 2177 i̇bn radıyallahu Abbas şöyle nakletmiştir. Cahiliye devrinde Araplar Hac aylarında umre yapmayı yeryüzünde en büyük günahlardan sayarlardı. Bunlar Muharrem ayındaki hürmeti de safer ayına naklederler ve devenin arkasındaki yara iyi olur, hacıların ayak izleri silinir, safer ayı da çıkarsa artık umre yapmak işte o zaman helal olur derlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sahabelerle beraber Zilhicce'nin dördüncü gecesi sabahında hac niyetiyle telviye ederek Mekke'ye gelmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere haclarını umreye çevirmelerini ve tavaf ve say tıraşla ihramdan çıkmalarını emretti. Hac aylarında umre ile emredilmeleri... Bu aylarda umre yapmayı büyük günah zannettikleri için sahabelere ağır geldi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla ihramın bütün yasaklarından kurtulduk mu diye sordular. Peygamber aleyhisselam cevaben evet ihramın bütün yasaklarından buyurdu. Müslim 2178 İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma şöyle haber vermiştir.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 2093. Enes radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Umra ile Hacca Birlikte niyetle Lebbeyke umraten ve haccan Lebbeyke umraten ve hacca Diyerek yüksek sesle telbiye okuduğunu işittim Müslim 2194 Enes radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört defa umre yapmıştır. Veda haccı ile birlikte yaptığı umre hariç bunların hepsini de Zülkade ayında yerine getirmiştir. Bunlardan birisi Zülkade ayında de veya Hudeydiye zamanında yaptığı umre, diğeri ertesi yıl Zülkade ayında yaptığı kaza umresi ve diğeri de 8. hıcret yılında Hülkade ayında Huneyn ganimetlerini taksim ettiği sırada ciran eden yaptığı umredir. Sonuncusu ise veda hacı ile olanıdır. Müslim 2197 Ebu İshak Zeyd bin Erkam'a Radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kaç gazvede bulundun diye sordu. Zeyd bin Erkam Radıyallahu anhu 17 gazvede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 Urve bin Zübeyir radıyallahu anhuma'dan Ayşe radıyallahu anhadan Urve bin Zübeyir radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Ben ve İbni Umar radıyallahu anhuma Ayşe'nin radıyallahu anhâ, hücresine dayanmış oturuyorduk. Biz bu sırada Ayşe'nin içeride dişlerini misvaklarken misvağın dişler üzerinde çıkardığı sesi işitiyorduk. Ben İbni Umar'a Abu Abdurrahman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında umre yaptı mı dedim. O evet cevabını verdi. Bunun üzerine ben Ayşe'ye ey anacığım Ebu Abdurrahman'ın ne söylediğini işitmiyor musun dedim. Hazreti Ayşe de radıyallahu anh'a ne söylüyor dedi. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Recep ayında umre yaptığından söz ediyor dedim. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a Allah Ebu Abdurrahman'a mağfiret buyursun. Hayatıma yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında umre yapmadığı gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifa ettiği bütün umralarda İbni Ömer de hazır bulunmuştur dedi. Orve bin Zübeyir radiyallahu anhuma İbni Ömer Ayşe'nin bu sözlerini duyduğu halde olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermeyip cute etti dedi. Müslim 2199 99. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ensardan bir kadına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 Çünkü Ramazan ayında yapılan umra bir hacca denk sayılır buyurmuştur. Müslim 2201. İbn-i Ömer radıyallahu anhına şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkarken Zülhuleyfan mescidi yanındaki Şecara yolunu takip ederek çıkar. Medine'ye girerken de Muarres yolunu takip ederdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Mekke'ye gireceği zaman ise Seniye-i girer Seniye-i çıkardı Müslim 2203 Ayşe Anamız şöyle bildirmiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiği zaman şehre üst tarafından girer Aşağı tarafından çıkardı Müslim 2204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 Sonra seninle Kabe arasına düşen uzun dağın o iki tepesini karşısına alarak namaz kılardı. Müslim 2209. i̇bn Ömer radıyallahu şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beyte gelip ilk tavafı yani kudum tavafını eda ederken 3 defa remel ile dört defa da mutat yürüyüşüyle yürürdü. Safa ile Merve arasında tavaf ederken de Batnul Mesil'de Remel'den de süratli ederdi Müslim 2210. i̇bn Abbas radıyallahu Anhuman'ın rivayetinde anlatıldığına göre i̇bn Tufeil i̇bn Abbas'a şöyle dedi. Radıyallahu Anhuman Beyti üç defa remel yapmak ve dört defa da yürümek sünnet midir? Zira insanlar bunun sünnet olduğunu söylüyorlar. Bu husustaki görüşün nedir dedi. i̇bn Abbas radıyallahu anhu hem doğru söylemişler hem de yanlış dedi. Ben bu hem doğru söylemişler hem de yanlış sözünle ne demek istiyorsun dedim. i̇bn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye Kaza umresi için gelince müşrikler Muhammed ve arkadaşları zayıflıktan dolayı beyti tavaf etmeye güçleri yetmiyor dedi. Böylece Peygamber aleyhissalatü vesselama haset ediyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine tavafın üç şartında koşmalarını dördünde de yürümelerini emretti dedi. Ebu Tufeyl radıyallahu anh sözlerine devamla ben İbn Abbas'a Safa ile Merve arasında Vasıtaya binerek tavaf etmenin mahiyetinden haber verir misin? Bu da sünnet midir? Zira kavmin bunun sünnet olduğunu söylüyor dedim. İbn Abbas yine hem doğru söylediler hem de yanlış dedi. Ben de hem doğru söylediler ve hem de yanlış sözünün manası nedir dedim. İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf yaparken insanlar etrafına yığıldılar. İşte Muhammed, işte Muhammed diyorlardı. Hatta evlerden genç kızlar bile dışarı çıkmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda insanlar dövülemezdi. Başına birçok kimse toplanınca Peygamber aleyhisselatü vesselam devesine bindi. Ancak yürüyerek sağ yapmak daha faziletlidir dedi. Müslim 2217. Abdullah bin Umar ﷺ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Yemen tarafındaki iki rükünden başka beytten hiçbir rüküne el sürerken görmedim demiştir. Müslim 2222. Ömer bin Uthmān şöyle demiştir. Ömer bin Uthmān Allahu anhu, Hacer-ül öptü ve sonra şöyle dedi, Yemin olsun ki çok iyi biliyorum, sen ancak bir taşsın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öperken onu görmemiş olsaydım, seni asla öpmezdim. Müslim 2228 i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Veda haccında mihcen yani ucu eğri bir değnek ile Hacer-ül Esved rükünü istilam eder ederek bir deve üzerinde tavaf etmiştir. Bir daha okuyalım. i̇bn Abbas radıyallahu anhum şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veda harcında mihcen yani ucu eğri bir değnek baston gibi Hacer-ül Esvet rüknünü istilam ederek bir deve üzerinde tavaf etmiştir. Yani Peygamber Efendimiz devenin üstündeyken o değnekle ne yapmıştır? Hacer-ül dokunmuştur. Müslim 2233 Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle haber vermiştir. Hac esnasında hasta olduğumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. Bana halkın arkasından deveye binerek tavaf et buyurdu. Ben de böylece tavaf ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu esnada beytin yanı başında namaza durmuş ve Tur suresini okuyordu. Müslim 2238 Ayşe radıyallahu anha den rivayetle Urve radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Ben Ayşe'ye radıyallahu anha öyle zannediyorum ki bir kimse Safa ile Merve arasında tavaf etmezse ona zarar vermez dedim. Ayşe niçin diye sordu. Ben de Yüce Allah azze ve celle şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın celle şanuhu nişanelerindendir buyuruyor dedim. Bunun üzerine Allah azze ve celle Allah Safa ve Merve arasında tavaf etmeyen kimsenin haccını ve umrasını tamam kılmamıştır. Eğer bu ayetin hükmü senin dediğin gibi, yani say, mübah olsaydı ayet Safa ile Merve arasında say etmemekte günah yoktur şeklinde olurdu. Bu ayetin hangi mesele üzerine nazil olduğunu biliyor musun? Bunun iniş sebebi şudur, Ensar, Cahiliye devrinde deniz tarafında bulunan İsaf ve Naile diye anılan iki put için telbiye getirirler. Sonra da gelip Safa ile Merve arasında say eder. Daha sonra da tıraş olurlardı. İslam'a gelince Ensar cahiliye devrinde yaptıklarına bakarak Safa ile Merve arasında say etmekten çekindiler. İşte bu sebeple Yüce Allah Celle Şanuhu söz konusu... Safa ile Merve Allah'ın Celle Şanuhu Nişanelerindendir. Bakara Suresi 158. ayetini indirdi. Ve böylece onlar da tavaf ve sahilerini yaptılar dedi. Müslim 2239 Enes radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Ensar Safa ile Merve arasına sahi etmeyi şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim Kabe'yi haceder veya umra yaparsa bu ikisini de tavaf etmesinde bir beys yoktur. Ayet-i Kerime'si indirilene kadar hoş karşılamazlardı. Müslim 2243 Üsame bin Zeyd şöyle haber vermiştir. Ben Arafat'tan itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisine bindim. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'nin yakınındaki sola giden dağ yoluna varınca devesini çöktürdü. Sonra inip küçük abdest bozdu. Sonra geldi ben kendisine abdest suyu döktüm. Resulullah hafif bir surette abdest aldı. Sonra ben ey Allah'ın Resulü namaz mı kılacaksın dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz ileride Müzdelife'de kılınacaktır buyurdu. Akabinde devesine binip Müzdelife'ye geldi ve namazı orada kıldı. Sonra bayram sabahı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisine Fadl bin Abbas bindi radıyallahu anh müslüm 2245 yani Resulullah aleyhisselatü vesselam bütün sahabelerinden sevdiklerini ne yapıyormuş? Kendisiyle beraber olmaları için bu şekilde talfif edip onlara ikram ediyormuş. Sadece iltifatını bir kimseye mazhar kılmıyormuş. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akabe cemresine taş atıncaya kadar telbiye okumaya devam etmiştir. Müslim 2200 Kaldı. Muhammed bin Ebubekir Bekir Es-Sakafi'nin radıyallahu anhu bildirdiğine göre kendisi Enes Malik ile birlikte Mina'dan Arafat'a çıkarlarken Enes Malik'e sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunduğunuz sırada bugün de ne yapardınız diye sormuş. Bunun üzerine Enes Malik de telbiye getirenlerimiz telbiye getirir kendisine bir şey denilmez tekbir getirenlerimiz de tekbir getirir ona da bir şey denilmezdi diye cevap vermiştir. Yani ikisi de caizdir. Müslim 2254. i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan beraberinde Üsame radıyallahu anhu olduğu halde hareket etmiştir. Bu hususta Üsame radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'ye gelinceye kadar adeti olduğu üzere sükunet ve rıfk ile yoluna devam etti demiştir. Müslim 2262 Üsame bin Zeyd rabiyallahu anhu, Urve ibni Zübeyir rabiyallahu anhuma'dan şöyle haber vermiştir. Ben yanında bulunduğum bir sırada Üsame'ye soruldu veya Urve, ben Üsame bin Zeyd'den sordum radıyallahu anhum ecma'in Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat dönüşünde onu devesinin arkasına bindirmiş ve böyle yola çıkmıştı. Ben Üsame'ye Allahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan döndüğü vakit nasıl yürüyordu dedim Üsame Allahu anhum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orta bir yürüyüşle yoluna devam ederdi. Fakat bir genişlik bulduğunda süratlice hareket ederdi diye cevap verdi. Müslim 2263. Ebu Eyyub Radıyallahu Anhu Veda hacında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem ile birlikte akşam ile yaptığı namazlarını müzdelife de kıldığını haber vermiştir. Müslim 2264. Abdullah bin Mesud'u anhu şöyle nakletmiştir. Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem iki namaz müstesna vaktinin dışında namaz kıldığını görmedim. Müzdelife'de akşam ile yatsı namazlarını cem etmiş bir de o gün Müzdelife'de sabah namazını mutat vaktinden daha erken kıldırmıştır. Müslim 2270 Ayşe radıyallahu anhe şöyle nakletmiştir. Sevde binti Zem'a Müzdelife gecesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden halk iyice kalabalık oluşturmadan önce kendisinin Mina'ya gönderilmesi hususunda izin istedi. Sevde ağır hareketli Kasım'ın rivayetinde iri yapılı bir kadındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevde'ye izin verdi. O peygamberden önce yola çıktı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri yanında alıkoydu. Nihayet sabah olunca onunla beraber Mina'ya hareket ettik. Sevde'nin radıyallahu anha Resulullah'tan izin istediği gibi izin isteyip önden hareket etmeseydim hiç şüphesiz benim için her şeyden daha sevimli olacaktı. Müslim 2271 Esma Radıyallahu Anh'a kölesi Abdullah'tan naklettiğine göre Abdullah şöyle anlatır. Esma, Müzdelife yurdunda gecelerken ay battı mı diye sordu. Ben hayır batmadı dedim. Kendisi bir saat daha namaz kıldıktan sonra tekrar, ey yavrucuğum ay battı mı dedi. Ben de evet dedim. Beni yola çıkar dedi. Bunun üzerine hareket ettik. Nihayet Cemre yattıktan sonra Mina'da konakladığı yerde namazını kıldı. Ben ona, ey muhterem hanımım, biz gecenin sonundaki karanlık içinde geldik dedim bana. Hayır öyle değil. Ey oğlum peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar için erken cemre etmelerine izin vermiştir dedi. Müslüm 2274. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma şöyle rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam beni müzdelif eden geceleyin ağırlıklarıyla beraber veya kadın ve çocuklarla birlikte gönderdi. Müslim 2277. Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlattı. i̇bn Ömer kendi aile fertlerinden zayıf olanları, Ailesinin kadın ve çocuklarını önden gönderirdi. Onlar da geceleyin Müzdelife'de de, ı Haram yanında vakfe yaparlar. İstedikleri şekilde Allah Azze ve Celle'yi zikrederlerdi. Sonra imam vakfe yapmadan ve kendisinden önce Mina'ya dönerlerdi. Bu suretle onlardan kimi Mina'ya sabah namazı vaktinde gelir, kimi de namazdan sonra gelirdi. Mina'ya geldikleri zaman cemrelere taş atarlardı dedi. İbn-i Umar radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyleleri hakkında erken gelip cemreleri taşlamak hususunda ruhsat vermiştir demiştir. Müslim 2281. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhunun naklettiğine göre Abdurrahman bin Yezid şöyle haber vermiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu, Akabe cemresini vadinin ortasından yukarıya doğru yedi çakıl ile ve her bir atışta Allahu Ekber diyerek taşladı. Kendisine, Ya Rahman bazı kimseler cemreyi vadinin üstünden aşağıya doğru taşlıyorlar denildi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu cevaben, Kendisinden başka ilah olmayan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki benim bulunduğum şu mevki kendisine Bakara suresi indirilmiş bulunan zatın sallallahu aleyhi ve sellem durduğu makamdır demiştir. Peygamberimizi kastederek. Müslim 2282 Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhına şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerinden bir grup tıraş oldular. Asaptan bazıları da saçlarını kısalttılar. Abdullah radıyallahu Anhu sözlerine devamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir veya iki defa Allah celle şanuhu saçlarını kestirenlere rahmet eylesin. Usturayla kestirenlere, kazıtanlara, Allahu muhallikin dedikten sonra saçlarını kısaltanlara da buyurdu. Rahime Allahul muksirin. Müslim'deki 2292 numaralı rivayet. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu kendisinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ım Başlarını tıraş edenlere mağfiret buyur diye dua etti. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, saçlarını kısaltanlara da dediler. Resulullah yine, ey Allah'ım Celle Şanuhu, başlarını tıraş edenlere mağfiret buyur diye dua etti. Sahabiler tekrar, ey Allah'ın Resulü, saçlarını kısaltanlara da dediler. Resulullah yine, sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ım, Başlarını tıraş edenlere mağfiret buyur diye dua etti. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü saçlarını kısaltanlara da dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sonunda saçlarını kısaltanlara da mağfiret eylesin buyurdu. Müslim 2295 İbn-i Umar radıyallahu anhum'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda harcında başını tıraş etti demiştir. Müslim 2297. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi. Sonra Akabe cemresine gelip onu taşladı. Sonra Mina'daki menziline geldi ve kurbanını kesti. Sonra berbere başının sağ tarafına işaret ederek burayı al buyurdu. Daha sonra da sol tarafından tıraş edilmesini istedi. Arkasından bu saçları insanlara vermeye başladı. Müslim 2298. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında, İnsanlar bilmediklerini sorsunlar diye Mina, minada durdu. Yanına birisi gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kurban kesmeden önce bilmeyerek tıraş oldum.'' dedi. Resulullah aleyhissalatü selam, ''Kurbanını kes, günah yok.'' buyurdu. Sonra diğer bir kimse gelip, ''Ey Allah'ın Resulü, bilmeden taş atmadan önce kurban kestim.'' dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona da taşları at, zararı yok buyurdu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme o gün taş atmak, kurban kesmek, tıraş olmak, tavaf etmek gibi hususlarda önce yapılmış veya sonraya bırakılmış meselelerde her ne sorulmuş ise cevaben yap günah yok buyurmuştur. Müslim 2301 i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a şöyle bildirmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselama kurban kesme, tıraş olma ve taş atmadan herhangi birinin öne geçirilmesi veya geriye bırakılması sorulduğunda zorluk yoktur buyurmuştur. Müslim 2306. Enes ibn Malik radıyallahu anhunun Abdülaziz bin Rufaya'dan rivayetinde, Abdülaziz Enes ibn-i radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hatırladığın bir şeyi yani terbiye günü öğlen namazını nerede kıldığını bana haber ver dedi. Enes, Mina'da kıldı dedi. Ben tekrar, nefir günü yani Mina'dan dönüş günü ikindi namazını nerede kıldı diye sordum. Enes radıyallahu anhu Ebtah, yani muhassab da kıldı diye cevap verdi. Sonra Enes radıyallahu anhu, Amirlerin ne yapıyorsa sen de onu yap dedi. Müslim 2308 <gülüyor> İbn-i Ömer radıyallahu anhuma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir ve Ömer, Ebtah mevkine iniyorlardı demiştir. Müslim 2309 Ayşe radıyallahu anha, Ebtaha inip orada konaklamak bir sünnet değildir. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya ancak Medine'ye dönüşte çıkışı kolay olduğu için inmiştir demiştir. Müslim 2311. İbn Abbas radıyallahu anhuma muhasabta kalmak bir şey değildir. Orası sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevalden sonra istirahat için inip konaklamak, konaklamış olduğu bir yerdir demiştir. Müslim 2313. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u haber verdiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yarın inşallah kinane oğulları yurduna ineceğiz. Burası Kureyş ile Kina'ne oğullarının küfür üzerine ahitleştikleri yerdir buyurmuştur. Müslim 2315. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın bildirdiğine göre Abbas bin Abdulmuttalib radıyallahu anhu hacılara su dağıtmakla görevli olduğundan Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. O da kendisine izin vermiştir. Müslim 2318. <gülüyor> Ali Radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kurban develerine nezaret etmemi, etleriyle derilerini ve çullarını tasadduk etmemi, ayrıca kasaba kurban ayrıca kasaba kurbanlardan ücret adıyla hiçbir şey vermememi emretti ve biz ona yanımızdan bir şeyler veririz ücret olarak buyurdu. Müslim 2320. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu öyle haber vermiştir. <gülüyor> biz Hudeybiye senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber deve ve sığır yedik kişi adına kurban edip boğazladık. Müslim 2322. İbn Ömer radıyallahu anhu'nun rivayetinde Ziyad bin Cübeyr şöyle anlatır: İbn Ömer radıyallahu anhuma kurbanlık devesini yatırarak boğazlayan bir kimsenin yanına geldiğinde ona "Deveyi kaldır. Onu ayağı bağlı ve ayakta olarak kes. Devenin bu şekilde boğazlanması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir." demiştir. Müslim 2330 Ayşe radıyallahu anh'a validemiz şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye kurbanlık gönderirdi. Ben de kurbanın nişan iplerini örerdim. Kurbanlıkları gönderdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlığın sakınacağı şeylerin hiçbirinden sakınmazdı. Müslim Müslim 2331 Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık deve sevk etmekte olan bir kimse gördü. Ve ona deveye bin buyurdu. O kimse ey Allah'ın Resulü bu deve kurbanlıktır dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam ikinci veya üçüncü defasında da yazıklar olsun sana bin şu deveye buyurmuştur. Müslim'deki rivayet 2342 Enes radıyallahu anh'u şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık deve sevk eden bir insanın yanından geçti ve ona deveye bin buyurdu. O kimse bu deve kurbanlıktır dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam iki veya üç defa, üç defa o deveye bin buyurmuştur. Müslim 2.344 Anlayışsız olduktan sonra Ha Resulullah'ın devrinde olmuş Ha bu devirde. Sana Resulullah Deveye bin diyorsa bin. Sen söylemişsin Bu deve kurbanlık diye. O da sana ne demiş? Bin o deveye demiş. Bin. Artık itiraz etme. Allah. <Gülüyor> İbnu Abbas radıyallahu anhuma şöyle bildirmiştir. İnsanlar hac sonunda her bir tarafa dağılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha sizden hiçbir kimse beyte olan son vazifesini veda tavafını yapmadıkça dağılmasın buyurmuştur. Müslim 2350. Bilal radıyallahu anhu Abdullah ibn Umar'dan radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü beraberinde Üsame Bilal, Osman bin Talha Haca, el Hacabi olduğu halde Kabe'ye girerek kapısını kapatmıştı. Sonra bir müddet içeride kalmışlardı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma dışarı çıktığı zaman Bilal'e Resulullah içeride ne yaptı diye sordum. Bunun üzerine Bilal, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki direk soluna, bir direk sağına ve üç direği de arkasına aldı ve sonra namaz kıldı. O zaman beyt altı direk üzerine kurulu idi demiştir. Müslim 2358 Usama bin Zeyd'den radıyallahu i̇bn İbnü Cerid rahimehullah şöyle nakletmiştir. Ben Ata'ya İbn, Abba, İbn Abbas'ın sizler ancak tavaf etmekle emrolundunuz. Kabe'nin içine girmekle emrolunmadınız dediğini işittin mi diye sordum. Ata radıyallahu anh şöyle dedi. İbn Abbas Kabe'ye girmekten nehyetmezdi. Ancak ben onun şöyle dediğini işittim. Bana Üsame bin Zeyd radıyallahu anhuma şöyle haber verdi. Peygamber aleyhissalatü selam beyte girdiği zaman onun bütün bölümlerinde dua etmiştir. Ancak Kabe'den çıkınca Beit'in önünde iki rekat namaz kılmış ve işte kıble budur demiştir. Ata İbni Abbas'a radıyallahu anhuma Kabe'nin nahiyelerinden maksat nedir? Onun köşeleri mi diye sordum. i̇bn Abbas radıyallahu anhına, hayır. Beyt-i Şerif'in karşısına gelen her yerdir cevabını vermiştir. Müslim 2364. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle nakletmiştir. Peygamber aleyhisselatü vesselam Kabe'ye girdi. Kabe'nin içinde altı direk bulunmakta idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir direğin yanında durup ama bir direğin yanında durup dua etti, namaz kılmadı. Müslim 2365. Abdullah bin Ebu Elfa'nın radıyallahu anhu şöyle söylediğini İsmail bin Ebu Halid anlatıyor. Ben sahabeden Abdullah bin Ebu Evfa'ya radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, umre yaptığı zaman beytin içine girdi mi diye sordum. O, hayır girmedi diye cevap vermiştir. Müslim 2366. Ayşe anamız radıyallahu anh'a şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, eğer kavmin küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı, ben Kabe'yi yıkar da onu tekrar İbrahim'in aleyhisselam'ın kurduğu temel üzerine yeniden inşa ederdim. Çünkü Kureyş Kabe'yi bina ederken işi kısa kısadan tutmuştur. Ben Kabeyi bir de Kabeye bir de arka kapı yapardım buyurmuştur. Müslim 2367. İbn Abbas Radyallahu Anhu'a şöyle haber vermiştir. Fadıl bin Abbas radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte aynı binekte yolculuk ediyorlardı. Bu sırada Hasam kabilesinden bir kadın fetva sormak için Resulullah aleyhissalatü vesselama gelmişti. Bu sırada Fadıl kadına, kadın da Fadıl'a bakmaya başladı. Çünkü Fadıl radıyallahu anh, yüz cihetiyle zamanının en güzellerinden biriymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen Fadl'ın yüzünü eliyle başka tarafa çevirmeye başladı. Kadın, ey Allah'ın Resulü, hac farizası babama oldukça ihtiyarladığı bir yaşta erişti. Deve üzerinde durmaya muktedir olamıyor. Ben kendisinden vekaleten hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, <gülüyor> Evet, onun adına haccedebilirsin diye cevap vermişti. Bu hadise veda haccı sırasında gerçekleşmiştir. Müslim 2375 Fadıl bin Abbas radıyallahu anhüma şöyle haber vermiştir. Hasam kabilesinden bir kadın, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Babam çok yaşlı bir ihtiyardır. Üzerine de hac farzdır. Halbuki kendisinin deve sırtında durması mümkün değildir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen onun adını harcet buyurmuştur. Müslim 2376. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize hitap ederek ey insanlar. Yüce Allah Azze ve Celle üzerinize haccı farz kılmıştır. Hacc buyurdu. Bir kimse Ey Allah'ın Resulü her sene mi? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. O zat sorusunu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer evet deseydim her sene hacc etmek muhakkak vacip olurdu. Ve siz hiç şüphesiz buna güç yetiremezdiniz. Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni kendi halime bırakın. Hiç şüphesiz sizden evvelki milletler çok soru sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Binaenaleyh ben size bir şey emrettiğimde siz bunu gücünüz yettiği kadar yapınız. Bir şeyden de sizi nehyettiğimde artık onu terk ediniz. Buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 2380. i̇bn Umar radıyallahu anhumanın naklettiğine göre, <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadın kendisiyle beraber bir mahremi bulunmadıkça, Üç gecelik mesafeye sefer etmesin buyurmuştur. Müslim 2381. Ebu Sa'id el-Hudri'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üç mescidin dışında başka mescitlere sefer etmeyiniz bunlar benim şu mescidim mescidi haram ve mescidi aksadır buyurmuştur Ve yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın yanında mahremlerinden biri yahut kocası bulunmaksızın iki günlük mesafeye yolculuk etmesin buyurmuştur Müslim 2383 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman bir kadına beraberinde mahreminden bir erkek bulunmaksızın bir gecelik mesafeye yolculuk etmesi helal olmaz buyurduğunu haber vermiştir. Müslüm 2386 Ebu Sa'id el-Hudri'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına beraberinde babası, oğlu, kocası, kardeşi veya diğer bir mahremi bulunmaksızın üç gün veya daha fazla süren bir yolculuğa çıkması helal olmaz buyurmuştur. Müslim 2390 i̇bn Abbas radıyallahu anhuma peygamber aleyhissalatü vesselamdan bir hutbe esnasında şöyle dediğini bildirmiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla sakın sakın yalnız kalmasın. Kadın da kendisiyle beraber bir mahremi bulunmaksızın sakın yola çıkmasın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... Bu nehi üzerine sahabilerden bir kişi ayağa kalkarak, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hanımım haccetmek üzere yola çıkmıştır. Ben ise filan gazveye gitmek üzere yazıldım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Haydi git de zevcenle birlikte haccet, buyurmuştur. Müslim 2391 İbn Umar radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordu veya seriyelerden veya hac ve umradan döndüğü sırada her bir tepeye ve her bir yokuşa çıktığında üç defa Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber diye tekbir getirir, sonra şu duayı okurdu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamde de ancak ona mahsustur. O her şeye hakkıyla kadirdir. Artık bizler seferden selametle dönüyoruz, günahlarımızdan tevbe ediyoruz. Bizler ancak Rabbimize ibadet, Rabbimize secde, Rabbimize hamd edicileriz. Allah Celle Şanuhu vaadinde sadıktır kuluna yardım etmiş ve ancak o tek başına orduları perişan etmiştir. Demiştir. Müslim 2394. Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Ben ve Ebu Talha radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferden dönüyorduk. Safiye de radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi. Nihayet Medine'yi görebilecek yere gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler seferden dönüyoruz. Günahlardan tevbe ediyoruz. Biz ancak Rabbimize ibadet ve hamd edicileriz duasını okudu ve Medine'ye gelinceye kadar bu sözlerini tekrar etti sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 2395 Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zulhuleyfe'de Batıh denilen yerde devesini çökertti. Sonra inip orada namaz kıldı demiştir. Müslim 2396 İbn Umar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zulhuleyfe'deki konaklama yerindeyken Allah tarafından Celle Şanuhu bir melek gönderildi kendisine. Sen mübarek Batha vadisindesin denildi. Müslim 2399. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini hac emiri tayin ettiği veda haccından bir sene önceki hacda kurban bayramının birinci gününde insanlar arasında artık bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac etmesin ve hiçbir çıplak da beyti tavaf etmesin diye ilan eden birçok ile birlikte beni de göndermişti demiştir. Anh, Müslüm 2401 Evet kardeşlerim hac bahsine geldik. Burada kalalım inşallah. Daha sonra devam ederiz.